Organize suçlar diye bir birim var biliyorsunuz ve evet. suçlar bu şekilde de tasnif ediliyor. Dinen birkaç kişinin birlikte yardımlaşarak yaptığı bir suçun cezası, tek başına yaptığı cezaya nazaran biraz daha farklılık gösterir mi? Şimdi bir insan, bir devletin vatandaşı ise hı hı. o vatandaşlığın gereği olarak devletin ona vermiş olduğu bir takım görevler vardır. Evet. Şahıs da o görevler ne yapmalıdır yerine? Getirmedidir. Devletin e, vermiş olduğu görevleri yerine getirdiğinde devletten de hizmet alma hakkı doğar. Devlet sadece hududu korumaz. Ya hududu koruduğu gibi, dış güvenliğimizi koruduğu gibi iç güvenliğimizi de korur. Peki devlet sadece güvenlikten ibaret midir? Hayır. Bunun eğitim hizmetleri var, sağlık hizmetleri var. Altyapı hizmetleri var, fakir fukaranın desteklenmesi var, istihdam var. Var, var, var, var, var. Değil mi? Devletin bu görevlerini yapabilmesi için o zaman vatandaş da devletin kendisine yüklemiş olduğu görevleri yerine getirmedi. Millet diyelim ki veya a şahsı bir vatandaş kaçakçılık yaptığı vakitte ne yapmış olur? Bir, vergi vermemiş olur. İki, evet, vergi vermediğinden dolayı ...getirmiş olduğu ülkenin mallarını satar. Kendi ülkesinin malları ne yapamaz? Müşteri bulamaz. Müşteri bulamadığı vakitte devlet vergi almadığı için hem üretimde hem de istihdamda geri kalmak ve fakirleşmek durumunda kalır. Peki hangi aklı selim bir vatandaş devletinin muasır medeniyetin veya muasır devletlerin gerisinde kalmasını, fakr i içerisinde kalmasını ister? Hiçbir kimse bunu isteyemez ve hiçbir kimsenin de buna hakkı yoktur. Dolayısıyla kaçakçılık yapmak devletine karşı nedir? Bir suçtur. Ve bu suçu görmek, yapmak, yapanları bildiği halde devletine ihbar etmemek de bir suçtur. İşte size organize bir suç. Eyvallah. Teşekkür ederiz i̇şte hocam. İşte size organize bir suç. Allah razı olsun. Bu katlanır Bundan mı peki hiçbirisi, hocam? hiçbirisi caiz değildir. Devletten vatandaş olarak beklentimiz varsa, hizmet beklentimiz varsa... O zaman o devletin de bize yüklemiş olduğu görevleri biz de yapmalıyız. Biz de görevlerimizi yerine getirmeliyiz ki bunları bekleyelim. Şimdi bakın ben akşamlayın huzur içerisinde evime dönebiliyor isem can ve mal namus güvencemin olmasındandır. Eğer can ve mal namus güvencemin olmasını istiyorsam devletin emniyet teşkilatı kurması lazım. Onu kurması için parası lazım. Onun için istihdam üretmesi lazım. Onun için alet edevat alması lazım. Bütün bunları neyle yapacak devlet? Yani. Neyle yapacak? Allah aşkına. O nedenle bir insanın kalkıp da efendim ben çay kaçırıyorum. Çay da nedir? Helal bir şeydir. Mubah bir şeydir. Dolayısıyla benim bu kazancım niye haram olsun? Hayır Böyle bir şey diyemez. Dediği vakitte de yanlış yapmış olur. O nedenle kaçakçılık helal değildir. Caiz değildir. Artı Devletin meşru emirlerine itaat etmemek de İslam dininde doğru değil. Uygun kabul edilmeyen bir davranıştır. Onun için bundan uzak duracak. Bu organize suç nedir? İşte bunu organize olarak yapanlar organize suç işlemiş olur. Hepsi de ne yapılır? Cezalan İlla efendim heybesinde bulunan veya arabasında bulunan insan ne yapılmaz? Cezalandırılmaz. Bir değişik organize suç vereyim. Mesela bir terör eylemi düşünün. A şahsı geldi değil mi? A şahsı bir yeri taradı. Orada 10 kişi öldü. Evet, Peki, bu kişi tek başına mı gelir bu işi yapar? Birkaç kişiyle. Hayır. Bunun yardımcıları, destekçileri vesaire vardır. Planlayıcıları vardır. Bunları hep birlikte toplarsınız. Hep birlikte bu on, işte öldürülen diyelim ki 10 kişi, 20 kişi, kaç kişi ise onların hepsine karşılık bunları idam edersiniz. Devlet Şefkat göstereceği yerde, merhamet göstereceği yerde, merhamet ve şefkati esir gelmeli. ama adil bir ceza uygulayacağı yerde şefkat gösterirse devlet izmihlale ve çüküntüye gider, yok olur. Onun için devlet organize suçlarla müdahale ederken, faili değil, failin yanında yer alan herkese de eşit cezayı vermelidir ki bu devlet baki kalsın ve bu devlet ebedi olarak yaşayabilsin. Bu tür adaletin gerektirdiği yerde merhamet edip suçlunun hak ve hukukunu gözeteceğiz diye efendim e, adaleti tam olarak tahakkuk ettirmezsek o zaman bu kadar insanın can, mal, namus güvencesinin helaldar edilmesine, perişan edilmesine, zedelenmesine göz yummuş oluruz. Artı devleti kaybederiz. Onun evet. için organize suçlarda failleri ve faile fiilen yardım eden insanı Planlayan insanı fail kabul edip öyle cezalandırmamız gerekir.